Selamun Aleyküm, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Halil İbrahim sofrası programında sizlerle beraberiz. Mevlamıza şükürler olsun. İnşallah hayırlara vesile olan bir program olur. Bugün kaybetmeye başladığımız ama özlediğimiz o mahalle kültürü inşallah konumuz. Bugün biraz memleketlerimizi, mahallelerimizi konuşalım. Çocukluk zamanlarımıza dönelim. Mahalle kültürümüzü konuşalım, biraz belki geçmişimizi hatırlayacağız bugün, tebessüm edeceğiz, belki biraz böyle hüzünleneceğiz, biraz böyle duygulu olacağız. Bunlarla ilgili olarak da inşallah bir şeyler anlatmaya çalışalım. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, bildiğiniz gibi insanların birbirine yabancılaştığı bir zamanda yaşıyoruz. Hatta birbirimizden korktuğumuz bir zamanda yaşıyoruz. Bir gerginlik var birbirimizin üzerinde. Her birimizde bu var. Bugün sizleri biraz dinlendirmeye, biraz motivasyonunuzu sağlamaya çalışacağım. İnşallah. Siz de dua edin. Rabbimiz Celle Celaluhu tesirini halk eylesin. Tesir ondandır. İlacın tesiri de ondandır. İlacın tesirsizliği de ondandır. Değil mi? Peki. Güzel kardeşim, birbirimize gerçekten yabancılaşmaya başladık. Hatta birbirimizden ne dedik? Korkmaya başladık. Güvensizlik hac safada. Daha önce, uzun yıllar öncesinde birbirimizin kapıları açıktı evlerimizin. Sonuna kadar değilse de, yani her kişi kapıyı çalabilirdi pat diye içeri girmese de. Çünkü arada bir güven vardı. Apartmanda da otursanız, gece da otursanız, evinizin önüne bir eşya bırakabilirdiniz. Çünkü o alınmazdı. Ayakkabı kordunuz, ayakkabınızın çalınma endişesini Taşımazdınız. Aradaki güven o kadar ilerlemişti ki insanlar asayiş raporlarına şimdi bakıp da o zamanda da asayiş raporları var. Ne bir bunca 20 senedir artan aldatma, cinayet, katliam, uyuşturucu gasp yoktu. Hayatımıza ne girdi de bu güvensizlik başladı? Şimdi çelik kapılar inşa ediliyor. Çelik kapılar aslında adı üzerinde çelik ama Yetmedi, ikili hatta üçlü bazen dörtlü kilitleme sistemleri üretildi, o çelik kapıların üzerine monte edildi. Siteler yapıldı, sözde güvenliğinizi sağlamak içindi bunlar. Çünkü hayat tehlikeliydi, hayat çok tehlikeli, yaşanmaz bir şeydi. O yüzden güvenlik üstüne güvenlik kuralları uygulanmalıydı. Güvenlikli siteler, güvenlik kulübeli iş yerleri. Ve öyle bir ana geldik ki hayat tam manasıyla yaşam savaşıydı, çocuğumuz için güvenlik lazımdı, evimizi korumak için, işimizi korumak için, kendimi korumak için silah almalıyım vesaire devam etti. Nasıl korktuk hayattan, nasıl korkutulduk bu hayatta biz, nasıl yarış atı gibi birbirimizi bu hayata sürdüler, nasıl bu kadar yoğun Sanki biz bir şeyi yapmasak, hayat devam etmeyecek gibi bir düşünceye bizi getirdiler. Neden bu kadar yorduk kendimizi? Neden bu kadar yorulduk? Niçin kendimize vakit harcamadık? Niçin küçük şeylerden acaba mutlu olmaya çalışıp da dünyanın en güvenlikli sitesinde de otursan... Başına o siteden çıktıktan sonra da başımıza bir şey gelme ihtimalini düşünemedik. Niçin korktuk? Niçin korkutulduk bu kadar birbirimizin yanından, yaşamaktan? Evlerimizi, kalplerimizi, sofralarımızı o sıcaklık neden ama neden terk etti? Neden mahalle kültürümüz kalmadı artık? Artık sanal ortamlarda bulmaya çalıştığımız... Zihnimizi kirlettiğimiz o sosyal medya hesaplarına düşmeden önce biz ne yapıyorduk hayatta? Zamanımız nasıl geçiyordu? Ne oldu da her imkanımız dünyanın en son teknolojileri evimizde olmasına rağmen ne oldu da biz hala mutsuzuz? Çocukların kapı önüne çıkartılmadığı, komşuya çocuğun emanet edilip gözler arkada kalmadan gidilemediği ''Doktora gideceksiniz. Kaç kişiye teslim edebilirsiniz kendinizi, yavrunuzu? İşe gideceksiniz. Birkaç saat bakar mısın?'' diye. Maalesef o zaman böyle değildi. Bilinirdi ki o komşular kendi çocuğu gibi sahip çıkarlardı. Emanet edilen yaramazlara, o yaptığı yaramazlıklara rağmen kendi evlatları gibi bakarlardı. ''Aman hatırlara kırılmasın.'' diye. Aman incinmesinler diye ince ince ayrıntılar düşünülürdü. Sadece çocuğu emanet etmek için değil, bir yemek pişerdi. Lütfen hatırlayın, yemeğin kokusu eğer bir birkaç katta böyle bir apartman dairesindeyseniz daha da fazla birbirine giderdi. Balık yeniyor diyelim, o balığın kokusu gelirdi. Köfte mi artık yemeğin cinsine göre, onun yaydığı kokuya göre acayip bir koku gelirdi büyüklerimizin söylediği gibi komşu da pişer bize de düşer diye eşim bütün apartmana verecek hali yoktu ama en azından bir ne yapardı bir köfte mi yapıyor bir tabak böyle yan komşusuna gönderirdi o da ona artık bulgur pilavımı yaptı tabak boş gelmezdi İki tane yumurta alırdınız anneler yollardı o yumurta iki tane alındıysa bir iki güne kadar o yumurta gelir onun yanında da Başka bir kek mi yaptı evin hanımı? O giderdi çocuk vasıtasıyla. Komşuluk hakkı vardı. Komşu teyzeler vardı. Komşu neneler vardı. Onlar annelerimizden farksızdı. Güvenilir insanlardı. Sıcak insanlardı. Gerçekten de. 24 saat güvenlikli kameralı sitelerde, özel güvenlik ekipmanlarının olduğu 24 saat güvenliğiyle, Dev otoparkımız, dev alışveriş merkezlerimiz, bilmem ne konforunda, bilmem ne rahatlığında vesaire vesaire. Biz şu an sizce mutlu muyuz? Değerli kardeşlerim, aşılmaz yalnızlığımızın içindeyiz Betonerme binalarda. Yerden ısıtmalı taş binalar doldurmuyor şimdi hayatımızdaki boşluğu. Yalnızlığımızı doyurabildiniz mi İstanbul'da? Yalnızlığınızı Ankara'da, İzmir'de, Eskişehir'de doldurabildiniz mi? Ruhunuzun içinde sıkışıp kalmış bu boşluğu, o komşuluk ilişkilerini doldurabildiniz mi? Onu yok edebildiniz mi yalnızlığınızı? Şehir dışındaki sitelere taşınmanın adı ne oldu biliyor musunuz? Şehir dışında siteler var ya ne diyor? Şehrin kalabalığından uzaklaşmak, şehrin gürültüsünden Kurtulmak ister misiniz? Evet. isterseniz bilmem ne inşaata gelin. Allah Allah. O uzaklaşmaya çalıştığınız o şehrin kalabalığı, şehrin stresi sizin istediğiniz değil miydi? Ne oldu da şimdi şehirden uzaklaşmak istiyorsunuz? Hani köyden şehre göç ettik. Aman o tezek kokulu köylere bir veda edelim dedik. Ne oldu da acaba... Şu anda tam eskiyi istiyoruz. Ne oldu da o sevmediğimiz domates tarlaları, sevmediğimiz kavun bostan tarlalarında, ay her taraf çamur dediğimiz o köylere dönmek istiyoruz. Söyler misiniz? Ne oldu sizce? Biz şimdi yalnız değiliz. En yalnızım dediğimiz insanın bile etrafında kaç tane komşusu var. Vızır vızır vızır vızır arabalar geçiyor, ambulanslar oradan, itfaiye oradan, kornalar, düdük sesleri, bağırmalar, çağırmalar. E, kalabalığız ama ne var da bir mutsuzluk var ve niçin biz kendimizi yalnız hissediyoruz? İşte bunu bugün paylaşıyorum sizinle. Biz bir şeyleri artık unuttuk, o da sakin durmak, sakinleşmeyi unuttuk. Yapacağımız mutlaka bir iş var şu anda. O işi yapıp onu yapmam lazım. Ondan sonra bunu ondan sonra şunu şöyle olmazsa bu. Oturup yarım saat kendinize vakit harcamıyorsunuz. Ne demek kendinize vakit harcamak İbrahim? Televizyonun karşısında yarım saat bir dinleneyim demek seni dinlendirmeyecek. Cep telefonu elim alayım bir yarım saat dinleneyim değil. Tam tersine televizyonu kapatıyorsun. Cep telefonunu şöyle sessize al. Seni arayacak olan bir saat sonra arasın. Şöyle kenara koy. Bir kenara koy. Bir sakinleş. Yapacağın işin olabilir? Güzel bir duşa gir. Lavantanın yağını şöyle yarım bardak suyu doldurun normal suyla. İçine iki çay kaşığı lavanta yağı damlatın. Karıştırın o yarım bardak suyu. Kullanmadığınız bir bardak olsun. Alın onu elinize duştan önce. Her yerinize şöyle yedirin. Eğer küvetiniz varsa küveti kapayın. Küvette bekleyin. Vücudunuz lavantayı hissetsin. 15 dakika, 20 dakika durun. Ama şimdi duşa olduğu için bunu size söylemem gerekiyor. Şöyle üstünüze, saçınızdan, diplerinden böyle gözünüze dikkat edin. Her yerinize böyle lavanta, serin suyla çok da sıcak değil, çok da soğuk değil. Kendinize gelin şöyle ve şükrederek, elhamdülillah diyerek, kurlanarak şöyle kafanızı, vücudunuzu kurladığınız bir çıkın. Güzel bir şeyler giyin üzerinize, bol kıyafetlerle. Oturun, bakın bir yarım saat bir Kur'an okuyun. Nasıl ferahlayacaksınız? Nasıl kendinize geleceksiniz? Kur'an okuma durumunuz yoktur. Salevat okuyun. Ama hiçbir şeyle ilgilenmeden, televizyona bakarak değil, cep telefonuyla değil, sağa sola bakarak değil, şöyle bir hafif kendinizi tebessüm moduna sokun. Kendi kendine gülene deli derler. Demezler efendim. Hatta desinler. ver. Tebessüm edin, bir yarım saat kendinize harcayın, derin bir nefes alın, karnınızdan, duştan çıktınız, mis gibi koktunuz, zaten lavanta sizi ferahlattı, Lavantan içerisinde veya hiposimin denilen bir madde var, sarı kantorona yakın değerlerdir, biraz sizi dopamin hormonunu çalışmasına etki eder Allah'ın izniyle, yani mutlu olursunuz, ferahlatır sizi lavanta, bu sadece alternatif sunuyorum. Kur'an okuyun eğer yürüyüş yapmak istersen mümkün yerler varsa erkeksen ayrı hanımsan tesettüne riayet ederek kocanla veya annem vardır falan böyle sakin yürünecek yerler varsa yürü kardeşim bir yarım saat ama senden rica ediyorum yanına bir şey alma telefon alma yanına tüm düşüncelerini alabilirsin mecburen alıyorsun ama yanına başka bir şey alma beni arayacaklar mı kim arayacak kim ne zaman arar hayır ulaşılmaz ol. Her an ulaşılabilecek bir insan olma. Bazen öyle öyle olma. Bırak annen oldu, baban oldu, evladın oldu kim ararsa yarım saat sonra arasın be kardeşim. Lütfen kendine zaman ayır. Bazı tavsiyelerde bulunacağım ama maalesef günümüzde işte bu mahalle kültürü gittiği için kendimize bir yarış atı gibi şu anda hissediyoruz. Hep bir koşuşturma ev hanımları koşuşturuyor çamaşırı bulaşığı bilmem ne şu busu, evladıyla adam uğraşıyor ekmek kazanacak işte kirası bilmem nesi falan planıyla tamam uğraşacağız ama bir yarım saat ya bir yarım saat kendimiz ayıralım İnşallah. bu güvenlikli siteler dedik ya bu kadar teknolojinin son ürünleri var asansörler şunlar bunlar her tarafta kameralar değil mi ne oldu çünkü bizde bir şeyler var bir değişiklikler var gündelik temizlikçilerimiz var şimdi bakıcılarımız var Market elemanları var, hizmetçilerimiz var etrafta, büyük binalarda, öyle görüyoruz. Çocuklarımızı bu binalarda, sözüm ona sırça köşklerde büyütüyoruz. Yeşillik yok, park yok, koyun sesi yok, çıngırdama sesi yok, temiz hava yok. Şöyle bir balkona çıktığınız zaman temiz bir havayı teneffüs edebiliyor musunuz? Yok. Koca koca binalar, beton erme yapılar, her tarafta wireless'ler, cep telefon sinyalleri, radyasyon, hava kirliliği zaten almış başına gidiyor. Böyle bir yerdeyken artık vücudun da senden istedikleri var. Zaten biyolojik ve fizyolojik olarak bu kadar sıkıntı içindesin, ruhun da hapsolmuş zaten bu evlerin içine. Komşulukta kalmamış. O yüzden kendini üzme. Dedim ya programın başında, üzülme, kendini üzme. Kendini üzme. Gerek yok. Herkesin kocaman yalnızlıklar içerisinde yaşadığı şehirlerde, kendi gölgemizden bile kaçıyoruz. Ne oldu bize ya? Bir ağaca tırmanmanın ne demek olduğunu bilmeyen çocuklarımız var. Toprağa değmemiş çocuklarımız var. Çamurla, suyla oynamamış, çimlerin üzerinde yuvarlanmamış, tertemiz durmasını istediğimiz çocuklarımız var. Ne demek ya bu? Oğlum parka gittiği zaman, Sakın oturma niye yeşil olur pantolonun kızım sakın çamura dokunma niye elin batacak bak evi pisleteceksin oğlum buyur anne ya bak top oynuyorsun aşağıda o topu eve getiriyorsun e, ne yapacak çocuk bir poşet vereceksin balkona koy yani çocuklar kirlenmesin top oynamasın yeşilliğe basmasın vücutlarındaki elektrik o kötü enerjiler gitmesin diye mi uğraşıyoruz. Hala çocuğum şu an hasta olmasın diye olması gereken o şeyleri almaması için uğraşıyoruz ya. Aman oraya çıkma bunu yapma diye. Arkadaşlar vücudumuz bizim topraktan yaratıldı. Bizim şu an en büyük sıkıntımız ne biliyor musunuz? Vücudumuzda elementler var. Ve bildiğiniz gibi bizler topraktan yaratıldığımız için magnezyum, içinde sülfar, Efendim bir o kadar çok malzemeler var ki magnezyum özellikle çok önemli kalsiyumu zaten biliyorsunuz manganez demir yani topraktan aldığımız çok şey var bunlar ne ile temizleniyor biliyor musunuz bakın vücudunuzdaki her dert her sıkıntı her radyasyona maruz kalmanız her cep telefonunuzu elinize almanız ve toprakla temas etmediğiniz her gün vücudunuzda zararlı materyaller birikiyor. Elektrik yükünüz yükseliyor ve bunu ne ile geçirebilirsiniz biliyor musunuz? En önemli etmen topraktır. Ayaklarınız toprağa basacak. Eğer bir hanım kardeşimizseniz, sizi şu an düşünerek söylüyorum, ayağınızı çıkarıp da patladanak böyle bir parkın ortasında bu hareketi yapma imkanınız yok. Size bir tavsiye, ellerinizin açın, böyle secde eder gibi değil, birbirine değmesin. Parmaklarınızı olabildiğince sanki sayarken açarız ya böyle. Açın, o şekilde teyemmüm alırmış gibi Şöyle 3-5 saniye aralıklarla çim olabilir, toprak olabilir. Aynı anda sağ ve sol parmaklarınızı açarak koyun, 3-5 saniye bekleyin, kaldırın, tekrar. Bunu 5 kez, 10 kez yapın. Etraftaki saçma sapan bakışları aldırmanıza gerek yok. İnşallah onlar da bir gün öğrenirler. Bunu Japonya'da özellikle Japonların kültürlerinde görüyoruz. Her sabah kalktıklarında parklara gidiyorlar, bu hareketleri yapıyorlar, toprakları ayaklarını sürüyorlar. Hatta toprakta çocukları gezdiriyorlar. Tabii cam şişelerin kırılması falan ülkemizde çok olduğu için bu pek şey görünmüyor. Ama hiç yapamadınız temiz bir yer lütfen bulun. Haftada en azından bir kez vücudunuzdaki elektriği vermeye çalışın. Eğer imkanınız varsa diyelim akşam vakti gittiniz veya bir güzel bir tatil beldesindesiniz veya köydesiniz. Sağ ayağınızı evvela toprağa koyuyorsunuz. Çorabanızı çıkarıyorsunuz. Sağ ayağınızı koyun 3-5 saniye bekleyin ondan sonra yanına sol ayağınızı koyun bu sefer sol ayağınızın üzerindeyken sağ ayağınızı 5 saniye kaldırın sonra onu koyduğunuz ötekini 5 saniye kaldırın sonra ikisiyle de beraber 3-5 dakika yürüyün bunu yaparsanız vücudunuzdaki eksi negatif olan enerjiden Kurtulmuş olursunuz çünkü vücudumuz topraktan müteşekkil bildiğiniz gibi. Topraktaki madenler var bizde. Doktora gittiğiniz zaman magnezyum eksikliği diyor. Magnezyum ne? Bildiğin topraktaki madde yani hiç. Bildiğin manganez, demir bunlar zaten toprakta. Dolayısıyla biz de topraktan geldik toprağa gideceğiz. İnşallah bunu da bu vesileyle sizinle paylaşmış olduk. Değerli kardeşlerim çocuğun canı değil bizim de canımız aynı o da bir insan o da bir fert. Bizim imkanımız ne kadar fazla olursa, o kadar şımarıyoruz ve o kadar yapacak iş bulamıyoruz. Örnek veriyorum size. Eğer dışarı çıkarken çok fazla giyeceğiniz kıyafetiniz varsa, hangi birini giysem diye çok zaman harcarsınız. Oysaki maddi durumunuz iyi değildir. Zaten iki kıyafetiniz vardır. O iki kıyafetten birini seçmek daha sizin vaktinizi. E, az kullanmanıza vesile olur. Şimdi yavrularımızın oyuncaklarına boğduk. Eskiden tahtadan bir oyuncak, bir beyaz bebek yapılmıştı. Değil mi? Yastıklardan arta kalan malzemelerle. Çocuk onunla vaktini geçirirdi, onunla uğraşırdı. Onunla yatardı, ona etek giydirmeye çalışırdı, onu hayal ederdi, o onun evladı olurdu, saatler bununla geçerdi ve çocuklarımızın evin içerisinde yaptığı işler vardı. Ne zaman ki biz bunları geçtik, al kızım, al oğlum oyuncak, o da mı yeni çıktı, al onu, cep telefonu al, tablet mi al, al sana televizyon. Şimdi çocuk artık ne yapacağını şaşırdı, anladın mı Ramazan? Ne Aa. yapacak bu çocuk? Çocuğun bir suçu yok. Odasını bir açıyorsunuz, yüzden fazla ayrı oyuncak hangisine ne kadar ilgi gösterebilecek? Üç tane oyuncağı olur, o oyuncaklarını bilir, onunla hayatı devam eder. Telefon ayrı alınıyor, tablet ayrı alınıyor, laptop ayrı alınıyor. Bu sefer çocuk da bunlarla vaktini geçirdikten sonra biraz zaman geçiyor, daha başka bir şey yok mu diyor. Bu insanın fıtratından gelir. O yüzden size tavsiyede bulunuyorum. Lütfen çocuğunuzun düzenli bir hayata geçmesi için bazı şeylerden yoksun olmanın ne olduğunu yavrunuza ispatlayın. Parka her gün çıkarıyorsanız haftada bir çıkarın. Yarım saat, bir saat, iki saat oynuyorsa oyun 15 dakika deyin. Verin eline bir temizlik bezini. Köşelerden salonun başlasın şu tarafına kadar yavaş yavaş üstün köyü yarım saat 45 dakika yerleri temizlettirin canı sıkılıyorsa. Ertesi gün gelip size baba anne canım sıkıldı demeyecektir. Çünkü bilecektir ki annesi babası yavrum canım sıkılıyor. Gel o zaman şurayı bir temizlememe yardım et ya da şu kadar sayfa şu masal şeyini okuyabilirsin böyle sıkmadan bunaltmadan. Çocuk diyecek ki yok yok benim canım sık ben bir şey bulurum kendime diyecek ama böyle yapmazsak eğer aynen bugünün doktorları da aynısını söylüyor İştah fazlalığı var yani nankörlük var o da anne babaların suçundan kaynaklanıyor ayrı bir oda oğluma kızıma verelim biz çocuk olarak bilmiyorum nerede yattınız ama biz dört kardeş tek bir odada büyüdük. Öyle genç odası, çocuk odası, ayrı çalışma masası, yok komodini ayrı, dolabı ayrı, affedersin donları buraya, çorapları buraymış. Nerede efendim? Biz zaten saray kültüründe çocuklarımızı yetiştirdik. Yani hepimiz bu şekildeyiz. Ayrı bir oda, burası senin alanın. Bak şimdi, zaten böyle başladık. Kapıyı çocuk kapatıyor, burası benim odam. Yatağım ayrı, oyuncaklarım ayrı, elektronik malzemelerim ayrı. Kendini 25 yaşında zannediyor. Görev verilmiyor, sorumluluk verilmiyor. Bak şu görev sana ait. Yok, kendi kişisel gelişimini çocuk 6 yaşına kadar tamamlayamazsa uzmana götürün diyorum bakın. Dişini fırçalamayı bir iki kez çocuk unutabilir. Her gün annesi babası hatırlatıyorsa. Çok affedersiniz özür diliyorum. Erkek çocukları kız çocukları fark etmez. Affedersiniz iç çamaşırına bakın taharetlenmeyi bilemiyorsa o vakte kadar 6 yaşına kadar özellikle. Mutlaka bu konuda eğitimle ilgili bir sıkıntısı vardır, davranışla alakalı bir sıkıntısı vardır, bir uzmana götürünüz. Kişisel temizliğini, diş fırçalaması, temizliği, tırnaklarının aralarını şu bu falan. Bunu yapamıyorsa mutlaka doktora götürünüz. Düşünün bu işlemlerini bile kendi başına yapamayacak bir çocuğa bunca imkanı vermek zaten onun gelişim için sağlıklı değil. Şimdi mahalle kültürünü konuşuyoruz ya. Memlekete gittiği zaman komşumuza emanet ederdi dedi. Şimdi selamı bile almıyor. Gerçekten de öyle. Selamı bile almıyor. Benim de başıma geldi o. Bir iki kez oldu hatta. Selamünaleyküm dedim. Böyle bön bön bakıyor yüzüme. Aleykümselam dedim kendi kendime. Nasılsınız dedim cevap verdi. Ona sevindim yani böyle cevap vermesini yaşadığıyla alakalı. Olabiliyor şimdi o illa niye sen benim selamımı almadın ya falan filan diye şimdi sorun çıkarmaya gerek yok ama Oluyor. Niye bu bana selam verdi diyor mesela. Para mı isteyecek falan diyor. Evet geçmişte çocuklar birbirine emanet edilirdi. Şimdi selam bile verilmiyor. Gerçekten çok sıkıcı bir hayat. İnanılmaz derecede. Şimdi siz bakmayın. Belki bu sözlerim size yanlış geliyor. Ne alakası var abi diyorsunuz. Ne güzel yaşam, kafeteryalar, arabalar, şehir hayatı. Her şey elinin altında. Hastaneler şurada. Bir şey lazım olduğu zaman alıyorum vesaire diyorsun ya ama inanın biraz böyle düşünürseniz benim size anlatmaya çalıştığım kendinize biraz odaklanıp düşünürseniz eğer cidden yaşanacak bir şehir hayatı yok. Neresinden bakarsanız bakın cidden yok. Böyle bir durum var yani. Ama tabii köye gittiğin zaman da internette ve uyduyla gidiyorsun bir şey değişmiyor. Yani eskisi gibi değil ki orada bir köy var uzakta falan. Oradaki köyde de ADSL bağlantısı, GSM'ler, cep telefonu operatörleri olduktan sonra bir şey değişmiyor. Çaremiz çok, tek değil. Evlendiğiniz zaman, eğer e, evlenirseniz, evlendiğiniz zaman, kontrollü televizyon, kontrollü internet. Sadece bu. İnterneti evinize sokmayın, aman televizyon izlemeyin demiyorum. Kontrollü. Ne izlediğinize, ne kadar ona vakit harcadığınıza ve niçin izlediğinize bakacağız. İnternet için giriyoruz. E annenle babanla görüşmeyecek misin canım? Görüntülerini merak etmiyor musun fotoğrafını? İnternet kullan cep telefonu tam ama ne için? Gruplar gruplar gruplara gerek yok. Saatlere saatlere gerek yok. Televizyonda ne izledin ve amacın neydi izlemede? Abi amacı mı olur? Evet amacı olur. Bilgilenmek. Mesela belgesel izliyorsunuz. Birçok hocamız da izliyor. Ben de belgeselin gerçekten müptelasıyım. Tarih niye izlemeyeyim kardeşim? Hayvanların yaşamları ile ilgili Allahu Teala'nın ne mucizeleri var, niye izlemeyeyim ben? Denizin altında okyanustaki mercanlardan bahsediyor. Ben şimdi buradan size bir tanesini anlatayım. O mercanların üzerlerindeki planktonlar var. Onlarla beslenen canlılar var. Onlar eğer bir buçuk sene, iki sene boyunca beslenmeleri dursa, o plankton dediğimiz küçücük gözüyle görülmeyen şeyler yeryüzünde olmasa, yeryüzünde balıkların nesnenin 6 ay içinde tükeneceğini biliyor musunuz? Mesela bunu izlemesem nereden öğreneceğim? Peki bu belgesel izlemenin bana yararı var mı? İşte var. Ne diyorum? Subhanallah. Ya Rabbi sen neler yaratıyorsun? O ceylanın yavrusunu doğurduğu ana bakıyorsun. O sincabın nasıl evladını koruduğuna bakıyorsun. O çiçeğin kendini korumak için nasıl dikenlerini efendim Şöyle çember şeklinde yaptığına bakıyorsun. Ve diyorsun ki bunlar tek başına nasıl olacak? İmanın artıyor. Ama sen saçma sapan bir komedi bir şey izlediğin zaman sadece kahkaha atıyorsun. Bitiyor. Bitti. Boş. Ama ötekinde en azından bir ibadet, bir tefekkür sevabını alma imkanım var. Çünkü niyetin o. Dur bakayım Rabbim neler yaratmış. Bir şeyler öğreneyim dedin. Onu anlatmaya çalışıyorum inşallah. Merak etmeyin çok da ümitsiz olmayalım. ...bu birliktelikler çok güzel gerçekten... ...yeter ki şu olsun yani... ...helal daire de olsun... ...o zamanlar zaten biraz utanırdı insanlar biliyor musun... ...yani kadınlar diyelim bir yerde... ...mecburen duruyorlar bir... E, böyle ...ateş yakıyorlar ya... ...sacın üzerinde... ...adamlar da biraz uzaktan giderdi... Böyle, böyle, ...böm böm baka baka gitmezlerdi yani... ...bizdeki şey çok değişti şu anda... ...o yüzden herkes mecbur evlere çekilmek zorunda kaldı... ...peki bizim elimizde şu an ne var... ...yerinde duramayan hiperaktif, dikkat eksikliği yaşayan, uyum ve davranış bozukluğu teşhisiyle hastane hastane gezdirdiğimiz çocuklarımız var. Antidepresan ilaçlar kullanan milyonlarca insanımız var. Çocuk olduğunu bile bilmeyen çocuklar, onların henüz çocuk olduğunu unutan, koca koca insanlar gibi davranmalarına ve çocukluklarını yaşamalarına izin vermeyen anne babalar var. Rüzgar esse zatüre olan, ateşler içinde yanan çocuklarımız var. İstediğin kadar dikkat et, mutlaka küçücük bir rüzgarda hasta olan çocuklarımız var. Çünkü tarla görmediler, toprakta oynamadılar. Bizim mahallelerimize ne oldu? Sobalarla ısındığımız, patates közlediğimiz, kestane pişirdiğimiz evlerimiz ne oldu? Yıktık, yok ettik, Modern binalar yaptık. Yok ettiğimiz maalesef sadece eski evlerimiz değildi. Geçmişimizi, çocukluğumuzu, paylaşmayı, dostluğu, kardeşliği, saygıyı, hoşgörüyü de yok ettik. Şimdi sosyal ağlarda sanal sanal kurulan saçma sapan görüşmelerle, dertleşmelerle bu açığı kapamaya çalışıyoruz. Yok ettiklerimizin yerine ne koyduk sizce? Ne koyduk ki? Mahallesi olmayan, teyzesi, nenesi, dedesi, saygısı olmayan bir kültürle yetişen bir milletten ne kaldı? Sen işteyken aklın çocuğunda kalmayacaktı. Tersine güvenle çocuğunu teslim edebilecektin. Sokaklarda halı yıkayan teyzeleri hatırlayın. Şimdiki gibi telefon açıp da kapımızdan halıları alıp yıkamaya götüren firmalar yoktu. Ya. Bazen çocuklar kullanılırdı bu yıkamalarda. Çocukların da işine gelmiyor değildi ıslak ıslak. El emeği göz doğru yaptığımız oyuncaklarımız vardı. Mahallemiz kültüründe o zamanlardı. Kullanmak için yokuşlar arardık. İki tane tekerlek böyle kamburdan bir tahta üzerine çivileri korduk. O bizim el emeğimizdi. Oradan yukarıya salardık ki onun dönüşüyle onun... Tahtanın gacırtısıyla mutlu olurduk. Kullanmak için zorlansak da. Mahalleye düzenli aralıklarla gelen ve etrafı bir anda kalabalıklaşan macun satan abilerimiz vardı. Şimdikilerden daha farklı olarak postacı gördüğünde sevinen çocuklardık. Böyle fatura getiren postacılar yerine sevdiklerimizden mektup getiren postacılar görüyorduk. Komşu komşunun külüne muhtaç sözü, Gerçekten de başlı başına bir davranış biçimiydi. Değil öyle apartmandaki Mahalledeki herkes tanır ve bilinirdi. Ha yeni mi taşındılar? Hmm. Ha bir hastaları var. Bir cenaze olduğu zaman öbür taraftan müzik sesi, televizyon sesi olmazdı. Çocuklar avaza çıktığı kadar bağırmaz. Çünkü orada bir cenaze vardı. Ramazan-ı Şerif'te hangi Hanım bir başkasına bir şey göndermedi ki çocukluğumuzla. Zeytinyağlı sarma yapmıştı, dolma yapmıştı. Ondan iki parçona bir tabak gitti. Ondan ona bir şeyler geldi. Aşure gününde aşureler havada kapışıldı. O oraya bu buraya. Ah kardeşlerim, parklarda günler yapılırdı. Erkekler yok zaten, kadın kadına. Termoslar, kısırlar, kekler böyle parktaki masalara konar. Tesettüre riayet edilerek böyle herkes sakincene sesini yükseltmeden, kahkahalı vesaire olmadan orada konuşulurdu, muhabbet edilirdi. Mahalle çocuklarının, gençlerinin toplanma noktası olan bazı köşeler vardı. Orada mahalle maçları yapılacak, herkes o saatte orada olurdu. Nerede bir boş arazi ve sokak görülse orada çocuk cıvılçıları vardı. Çocukların o sevinç çığlıklarını duyardınız. Paranız eğer yoksa, İhtiyacınız olanı alabildiğiniz veresiye defterini size sunan bakkalınız vardı. Bizim mahallemizin Ayşe teyzeleri vardı. Hatice teyzeleri vardı. Ahmet amcaları vardı. Mehmet amcaları vardı. Bizim mahallelerimizin samimiyeti, mutluluğu galiba insanlığı vardı. Dünü bilmeden bugünü yaşamanın bedeli o kadar ağırdı ki diyor. Tekrar edeyim. Dünü bilmeden bugünü yaşamanın bedeli. Dünü bileceğiz arkadaşlar. Dün bilinmeli ki bugün yaşansın. Yani dertler alınsın. Evet o mahalle kültürünü kaybettiğimiz mahalleyi konuşuyoruz ya şimdi. Birinizden eski oyunlar geliyor. Birinizden komşuluk ilişkilerinde olmazsa olmazlardan olan değiş tokuşlar vardır. Mesela yumurta biter evin. Oğlunu, kızını gönderirler işte küçük yavrusunu. Üst kata çık bakalım bilmem ne teyzenden şunu şunu al. Adam der ki işte oğluna e, tornavida lazım bilmem ne amcadan al. Bütün bunlar bizim birbirimizle ilişkilerimizi gözden geçirmemize sebebiyet veriyordu arkadaşlar. Ama şimdi koca koca sitelerde güvenlikli bilmem dev otoparklı e, şu kadar fitness salonları olan yerlerde güvenliğe dayalı korkutulmuş... Koca koca betonarme binaların arasında daracık gelen bir durum söz konusu oldu. Devam edelim mesajlarımıza. İbrahim abi eskiden divanda yatardık altında da kıyafetlerimiz leğenin içindeydi. Şimdi bir sürü para verip yatak alıyoruz ama evet. rahatsız bir şekilde uyuyoruz demiş dinleyicimiz. Evet. Bir de somya vardı sen yetiştin mi ona böyle şeyli telli somyalar vardı böyle gıcır gıcır sesi ederdi altı böyle metal çemberlerden oluşurdu böyle yaylı yaylı metal yayları vardı. Bir tanesinde arkadaşlarla evin içinde koşuşturuyoruz. Misafirler vardı. Hiç unutmuyorum. Tam bavullar var böyle aşağıda. Girdim oraya saklanıyorum ya. Ses çıkarmıyorum. Herkes şey diyor. Şimdi arıyor. Saklambaç oynuyoruz ya evin içinde. Abi sen orada uyuya kal. Nefessiz bir şekilde yarım saat mi ne kadar şeyse artık. Çok da hoşuma gitmiş demek ki orası. Hayal gücü bak işte. Şimdiki çocukların evet. yapamadığı bu. Yani çünkü ekranda bir şey yapmıyor bak şimdi. Çocuk eli diyelim ki bağdaş kurmuş televizyona bakıyor bak hareket yok. Bak hareket yok. Cep telefonunda da öyle, tablette de öyle, bilgisayarda da öyle bak. Hareket sadece parmakları ve gözü. Çocuğun ne ayağı oynuyor, ne kafası oynuyor, ne vücudunda bir hareket yok. Sabit duruyor. Sadece parmakları oynuyor. Sıkıntı bu. Bak ne dedi? Bir şeyler üretiyorlar, hareket ediyorlar. Çocuk hareket etmeli. 12-13 yaşına gelene kadar hele hele akıllı bir telefon almayınız. Çünkü ne kadar alırsanız onun zamanına kadar en az 10 tane telefon değiştirmek zorunda kalırsınız. Yani çocuklar hayır dendiği zaman peki demeyi öğrenene kadar bunlar devam edecek. Bunu lütfen herkes birbirine uyarsınlar. Ol, yani Mesela bir paran vardır bu parana göre hazırlık yaparsın veya bir harcama yaparsın. Eşin de olsa yani karı kocanın iki tanesi de ayrı ayrı birbirine bunu hissettirmeliler. Bir başkası da olsa, çocuğunuz da olsa yoktan anlayacak bir insan, yokluğu bilecek herkes. Hay zengin de olsan ama yine yokluğu bilecek ki derdi olan insanları anlayabilsin. Yokluktan herkesin anlaması lazım. Ya ekmek ve yoğurtla bir eğer öğün geçirmişse bir insan yarın öbür gün şımaramaz. Bu niye yok ya demez. Çünkü o zaten soğan ekmek veya yoğurt ekmekle o gününü geçirmiş bir insandır. Ama hayatı boyunca hamburgerler pastaneyle efendim bu tür şeylerle gününü gün etmiş bir dediği iki edilmemiş bir adamsanız veya bir hanımsanız zaten iğrenirsiniz hayattan. Bu ne dersiniz ya? Bu çok yağlı olmuş. Bu tuzlu olmuş. Bu ekşiymişti. Bu serinmişti falan. Ya yokluktan inşallah anlaması lazım çocuklarımızın. O da anne babanın sorumluluğu. Bugün e, güzel bir program olduğuna inanıyorum inşallah birkaç böyle akılda kalan şeyleri de konuştuk paylaştık. Tabi geçmişi konuştuk ama geçmişe dönmemizin artık bir imkanı yok. Bunu biliyoruz. En azından neleri kaçırdık, neleri özledik bunu hatırlamaya çalıştık. Değerli kardeşlerim yarın aynı saatte buluşmak ümidiyle hepinize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Sürkülisan ettik affola. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.